Mütevem katilleriyim, muazzez müminler. İnsanların hali ambulans içerisinde, hastane kapılarında dolaşıp sıkıntısından çare arayan uuzlarlilere benziyor. İnsan oğlunun aradıklarını ona ne psikologlar, ne sosyologlar, ne kahinler, ne sihirbazlar ne sabahlara kadar eğlence merkezlerinde orasını urasını sallayanlar, ne de koca sütunlar arasında, kara cübbelerinin içerisinde kitap sayfelerine gömülen küfür yovazları gösterebilir. Hakikati, doğruyu, selameti, insanlara sadece Allah'ın kitabı tayin etmiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam onu şahes halde göstermiştir denizin içindeki balıklar su aranlarsa onlara hayret edersiniz. Peki ya şu kadar delilin içerisinde ay delil, yıldız delil, kainat delil, yolu delil, deliller içerisinde yüz binlerce delil her biri Allah Azze ve Celle'nin varlığına götürüyor. Onun bir olduğunu, tek olduğunu haykırıyor, ilan ediyor. Peki bu kadar delil içerisinde insanların en akil kabul ettikleri şu kadar milyon dolar para harcarlar en er sütübel kurarlar Allah'ın kainatı yaratıp yaratmadığına dair iz aranlarsa bu kadar izin içerisinde hala iz arayanlara nasıl akil insanlar diyebiliriz nasıl bunlar millete insanlığa dünyaya ve çare getirebilir Elkende bu bil hak fi emrin meli Kur'an hakim onları bize anlatırken buyuruyor ki armakta geniş olduğundan dolayı oynayan bir yüzük gibidir küfür yobazları. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselam'a şahi. Başka bir gün kahin. Başka bir gün sihirbaz deli derler. Yani Bakarsınız bir gün kumar masasında, bir gün meyhanede, bir gün başka bir alemde imamlarımı semaya baksalar Allah Azze ve kudretini görecekler. Görecekler ki en büyük cisim olan semada tek bir kusur yok. Tek noktasında haler yok. Ve'l arda mededinâ indirip yere baksalar. Görecekler ki bir çöl belki beş yıl geçmiş tek damla yağmur almıyor. Üzerindeki bütün Bitkiler çürümüş, toprağa karışmışlar, dağılmışlar. Yağmur cansız, toprak cansız. Toprağın içerisindeki bütün bitkiler cansız. Ama iki cansız bir araya geliyor. Gökten yağmur boşalıyor. Kuruyan toprak tekrar hayat buluyor. Bütün bunları yapan bir kim? Bütün bu deliller mahşerinde hala delil arayan insanlar. Nasıl olur da beşeri yeter? bulunabilirler. Onun için Kur'an-ı Kerim <gülüyor> Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın uyarıcı olmasına da hayret etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarıcı olmasını Kur'an-ı Kerim bize nekire olarak anlatıyor, muhfir diyor. Yani siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de büyüyen bir çocuk olarak bakarsanız siz şeyleri dolaşan Abdullah'ın yetimi olarak görürseniz, Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı rehberlik iddiasında bulunan bütün rehberlerin de muallimi olduğunu göremezsiniz. Onun için nekiri olarak anlatır. Habibi Neccar'ı da bize anlatırken, Allah diyenleri öldürecekler, idam edecekler onları şeridin en uzak noktasından bilinmeyen bir adam koşuyor. Habibi Meccar diye onun marife olarak bize anlarsa, siz bir marangoz olduğunu göreceksiniz, basit alacaksınız. Ama racul diyor, bir adam bilinmedik bir adam koşuyor, diyor ki Allah dedi diye onun yoluna çağırdı diye neden bunları katlediyorsunuz? Sonra o Tüm bu şüpheleri izah edecek Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bize nekilo olarak anlatıyor ki siz onun şahsından ziyade söylediklerine bakınız dünyayı yeniden nasıl nizamına kavuşturuyor. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer dünyayı nefislere havale ederseniz onlar sürekli yanlışı telkin ederler. Yani siz dünyanın esaslarını, kurallarını, kanunlarını insanlara bırakırsanız Almanya'da yaşayanların hevaları ayrıdır. Onun için eğlence merkezlerinde tercih ettikleri müzikleri de farklıdır. Amerika'da yaşayan içerisinde bir kadınla baş başa kaldıysa üçüncüsü şeytan olur. Ama Allah'a iman eden bir adam, tek satır bir ibare yazmadıysa bile ateşleri bütün kadınların içerisinde iman olup koruyacak yine onu Allah'ın rızasına ulaştıracak. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim bize وَرَحْمُ أَقْرَبْ مِلَيْهِ مِنْ Şeytan sizi farklı yollara çağıracak. Ama unutmayın ki Allah size şah damarınızdan daha yakın. O yakınlığı hissedin. O yakınlığı hissederseniz, sizin memutlar ateşe atarken Hz. Cebrail yanınıza gelir. Allah'ın şu an meleğine ihtiyacın var mı diye sorduğu zaman Allah'ı yanınızda hissediyorsunuz ya, o zaman Cebrail'e diyeceksiniz ki ''Ema ente fela. ''Sen aradan çık, kainatın sahibi beni görüyorum. Hz. Yunus gibi belki balığın karnında olacaksınız Balığın karanlığı, gecenin karanlığı, denizin karanlığı Allah'ın yakınlığını hissedeceksiniz Bütün bu yakınlıkların içerisinde ona ulaşacak duygunuz, Ona ulaşacak imanınız ve selametiniz Onun için Efendimizin Risaletinden hayret eden Batılılar asıl şundan hayret ediyorlar. Arnold Tonbey diyor ki, saat bin Nebi Vakkas adında Hazreti Muhammed'in öğrencilerinden birisi ardına on binlerce askeri alıyor. Şehirleri geçiyor, nehirleri geçiyor. Dicle yaşıyor, İran vadilerine uzanıyor. Fakat geçtiği şehirlerde tek bir dükkan yağmalamıyor. Dünya tarihi böyle bir ordu görmedi, evet görmedi dünya tarihi böyle bir ordu. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara, Allah Azze ve Celle'nin onlara şah damarlarından daha yakın olduğunu anlattı. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahireti iftihale düşünde 20 yıl sonra Ashab-ı Kiram İran fethettiler. Ebu Ayyubel Ensale Hazretleri İstanbul'a kadar geldiler. Dünyayı ayakları altına aldılar. Mekke'de yemeğe ekmek bulamıyorlardı. Şimdi dünyayı idare ediyorlar. Ama üzerlerinde yine yamalı elbiseleri vardı onların. Hz. Ömer radıyallahu anh, Kudüs'ü fethetmeye giderken, Dünya, onun dudakları arasından çıkan iki kelimeyle idare ediliyor. Üzerinde giydiği cübbenin üzerinde 21 parça yama var. Öyle gidiyorlar. Dünyayı değiştiriyor ama ahlaklarında en küçük bir esinme yok. İşte ey dünya diyoruz, modern zaman diyoruz. Hasta bir adam gibi amlaz içerisinde öteye veriye koşup da merhamet merhamet arayan diyoruz. Senin çaren ne psikologta, ne sosyologta, ne kahinde, ne vazda ne o koca sütunların arasında, karacubbelerin içerisinde dünyaya küfür Irak'ı sömürmeye, Afganistan'ı sömürmeye, Libya'yı sömürüyorlar. Ama sizin ordularınız, Avrupa'ya ilerlerken, Pers'e'den geçerken Kur'an'ın terbiye ettiği öğrenciler, aç kalmışlar, üzüm bağlarını görmüşler, oradan bir miktar üzüm almışlar, sahibini bulamayınca bağlara mendilleriyle birlikte akçelerini atmışlar. Çünkü onlar biliyorlar ki وَنَحْرُ أَطْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَلِينَ Allah onları görüyor ve şah damarlarından daha yakın şu camiyi dolduran ilim talebeleri işte bizim ödevimiz bilim adamı olduğunu söyleyen ve insanlığı felakete sürükleyen bu zavallılara karşı cemiyete ve bütün bir dünyaya Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerini tebliğ etmek